6. Bölüm Abdullah Öcalan davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği'nin rolü. Davamın aydınlatılmasında Avrupa uygarlığının temel etkenlerinden biri olan Hazreti İsa'nın çarmıha gerilme öyküsünün doğru çözümlenmesi önemli rol oynayacaktır. Burada öykünün biçimsel gelişiminden çok özü bizi ilgilendirir. Başta İncil olmak üzere konuyla ilgili metinler, derinliğine sosyolojik olarak incelendiğinde Hazreti İsa'da simgeleştirilen kült ve kültürün dönemin hızla gelişen sosyal ayrışmasına dayandığı genel kabul gören bir görüştür. Bir yanda bölgede hızla gelişen Roma İmparatorluğu etrafında birleşen geleneksel, aristokratik ve bürokratik güçler diğer yanda tüm halklardan ve kültürlerden sayıları hızla çoğalan yoksullar dünyası. Kudüs o dönemde Doğu Akdeniz'de en önemli merkezlerin başında gelmektedir. Uzun tarihi bir geçmişe dayanan İbrani kabileleri de sosyal ayrışmaya uğramıştır. Yahudiye küçük bir İbrani krallığıdır. Merkezi Kudüs olup sosyal ayrışmanın bir parçası olarak din adamları da bölünmüştür. Krallık ve din adamlarının üst tabakası sıkı bir bütünlük içindedir. Uzun bir direniş öyküsünden sonra Roma İmparatorluğu'nun işbirliğini kabul etmişlerdir. Bu durumda geniş bir isyan havası sıkça esmektedir. Birçok muhalif odak türemiştir. Bunlardan Eseniler en başta gelenidir. Hazreti Yahya bu tarikatın başı sayılmaktadır. Yahudiye işbirlikçilerine şiddetle karşı çıkmaktadır. Yahudiye içinde Rebekalı entrikalar sonucunda başı kesilerek çıkarlarını bozduğu çevrelere kurban olarak sunulur. Öldürülmeden önce Hazreti İsa... Bir nevi Hazreti Yahya'nın halifesi olarak sivrilmiş durumdadır. Sosyal rahatsızlığın başını çekmek artık ona düşmüştür. Özünde bir sınıf savaşını yürütmektedir. Ama somutlaşması yoksulların bir dini tarikatı biçimindedir. Aslında o dönemde yaygın peygamberlik geleneğinin önemli bir halkası olarak da şekillenmektedir. Farkı ilk defa Yahudi topluluğundan kopup tüm halkların sözcüsü olarak ortaya çıkmasıdır bir nevi Yahudi milliyetçiliğine karşı enternasyonalizmi temsil etmektedir. Zaten Roma'nın kozmopolitliği, gerekli objektif semini yaratmıştır. Orta Doğu halkları Roma egemenliği altında yeniden harmanlanmaktadır. Zenginler ve yoksullar partisi olarak iki parti doğmaktadır. Helenizm döneminde de Yahudi'ye de benzer bir bölünme yaşanmaktaydı. Sadukiler ve Ferisiler olarak. Bu gelenek İlk defa Hz. İsa ile Yahudi kavminin sınırlarını aşarak her kavmin yoksullarına seslenecektir. Bundan paniğe kapılan, önde gelen Yahuda kahinleri, Roma valisi Pilatus'tan Hz. İsa'nın cezalandırılmasını isterler. Pilatus, kişi olarak önce kabul etmek istememesine rağmen Yahudi işbirlikçilerin ağır basması, ortak çıkarları gereği çarmıha germeyi sonunda kabul eder. Sonrası havarilerle aziz ve azizelerin öykülerinden ne tür bir din doğduğunu bilmekteyiz. Roma'dan rahatsız olan Grekler yeni dine en yaygın giren kavim olurlar. Dini kavmi bir direniş geliştirirler. Özellikle Anadolu ve Grek yarımadasında yeni din yoluyla imparatorluğun içine iyice yerleşirler. İmparator Konstantin ile devlete ortak olurlar ve Doğu Roma'ya Bizans adıyla damgasını vururlar. Yine dönemin güçlü ve kültürlü kavimlerinden Asuriler, Süryaniler adıyla özellikle İmparatorluğun doğusunda yeni dinle birlikte büyük bir kültürel reform geliştirirler. Hem Bizans hem Sasani İmparatorluğu içinde benzer güçlü konumlar edinirler. Hazreti İsa'dan sonra geçen 300 yıl içinde yoksulların dini, büyük piskoposların girişimleri sonucunda ilgili devletin resmi ideolojisi ve kitle tabanı haline getirilmiştir. Orta Çağ, Avrupa Feodalizminin temel ideolojik örgüsü olan Hristiyanlık, reformasyonla birlikte yeni çağ kapitalizminin de doğuş ideolojilerinden başta geleni olacaktır. Bu kısa anlatımla cevabını aradığım soru, Hazreti İsa'nın kanını kim akıttı ve şarap gibi içerek dünyalık oldu sorusudur. Bu, Batı Uygarlığı'nın kendisidir. Roma İmparatorluğu, Avrupa Uygarlığı'nın dünyevi krallığı olarak, İsa'nın kanını akıttı. Papalık ise o kanı şarap yapıp içerek manevi, uhrevi krallık oldu. Avrupa uygarlığının temel moral değerlerini oluşturdu. Hazreti İsa ve yoksul Çilekeş ardılarına ise pay olarak en büyük azaplar, takipler, öldürülmeler düştü. Batı uygarlığının temelini oluşturan bu gelişmeleri çözümlediğimizde sistemi hem kurbanın katili hem hem de muştulayıcısı, yücelticisi olarak görüyoruz. Batı uygarlığındaki en önemli çelişki bu gerçeklikte yatmaktadır. Nitekim ünlü Rus yazarı Dostoyevski, Hazreti İsa'nın özüne yabancılaşmış, fiskoposlarca nasıl yeniden çarmıha gerildiğini romanlarında derinlikli olarak anlatır. Bazı durumlarda maktüller katillerine tapınırken, Batı uygarlığında katil maktüllerine tapınmaktadır. Aslında bu gerçeği yalnız batı uygarlığına atfetmek doğru olmaz. Tüm tahakkümcü ve istismarcı sistemler mağdurlarının kanı ve alın teriyle beslenirler. Halkların tüm savaşı bu durumlardan kurtulmanın öyküsüdür. Fakat sonuçta bu öykülerde efendilerini soylulaştırmaktan kurtulamazlar. Hz. İsa'nın öyküsünden tam 2000 yıl geçtikten sonra, onun mekanına ve kültürüne yakın bir yerden, Benzer bir sürecin içine düşenlerden biri de benim. Bu sefer Roma yerine ABD, Batı uygarlığının imparatorluk gücüdür. Roma, Batı uygarlığının doğurucu gücü iken ABD bitirici gücü olmaya daha yakındır. Orta Doğu'da da tıpkı Roma gibi hızla yayılmak durumundadır. İşbirlikçilere sıkı ihtiyacı vardır. Orta Doğu toplumu zenginler ve yoksullar olarak hızlı bir ayrışmayı daha yaşamaktadır. Zenginlerin işbirlikçi partileri yanında, yoksulların da birçok partisi türemiştir. Bu sefer bölgenin en yoksul halkı Kürtlerdir. Katmerli bir baskıya uğramaktadır. Öykülmeden hoşlandığım için belirtmiyorum. Ama doğuş, oluşum tarzım, sistemin içine giriş, muhaliflik ve yakalanış tarzım, Hazreti İsa öyküsüne öz ve biçim olarak yakın durmaktadır. Orta Doğu'nun en yoksullarını taban olarak aldığım bilinmektedir. ...yeni ideolojik zihniyet arayışı belirgindir. Çok bağlı topluluklar oluşmuştur. Yeni Roma İmparatorluğu, ABD ve işbirlikçileri oldukça rahatsızdır. Yine Yahudiye devleti en sıkı işbirlikçi konumundadır. Grekler içinde de sıkı taraftarlar var. Öldürücü ihanetin Yahuda İskaryot'u, Grekli Kalenderis sıkı bir sempatizan geçinmektedir. Kürt Yahudiyesinin kralcıkları... Kürt yoksullarının yükselişinden büyük korku duymaktadır. Tüm işbirlikçilerin bölgede konumlarını pekiştirme ihtiyacı vardır. Benim ideolojik politik konumum hepsini şiddetle rahatsız etmektedir. Komplo için çıkarlar son derece elverişli haldedir. Yeter ki despotlukları biraz daha beslensin. Büyük havarilerden Sempol hiç olmazsa bir iki sefer sonunda kurban edildi. Roma biraz müsamahalı davrandı. Benim ise ilk Avrupa seferinde kaçırılıp yakalanmam gerçekleştirildi. Öyküyü uzun uzadıya yazmanın gereği yok. Tüm mezhep merkezlerini dolaştım. Başta Greklerin Atina merkezini, Rusların Moskovasını, Latinlerin Roma'sını resmi düzeyde yokladığımda buz gibi çıkar hesaplarında yerimin olmadığını anlamıştım. Devletlere dayanarak siyaset yapma hatasının özde olmasa da biçimde bedelini ağır ödemekten kurtulamayacaktım. İdeolojilerin, dostlukların, Çıkarlar karşısında pek değerli olmadığını açıkça gösteriyorlardı. Onların düşünce ve inançları çoktan para pullaşmıştı. Para pul çıkarları nasıl gerektiriyorsa çok tecrübeli oldukları komplo yöntemleriyle öyle davranmayı büyük bir ustalıkla becereceklerdi. Hazreti İsa'da belirleyici otorite Roma'ydı. Roma'nın otoritesi olmadan İsa ne yakalanır ne de çarmıha gerilebilirdi benim yakalanmamda belirleyici otorite ABD idi ABD olmadan benim yakalanmam düşünülemezdi Türk yöneticilerine verilen rol cellat ve gardiyanlıktan öteye değildi Avrupa Birliği'ne biçilen rol ise Batı uygarlığının hukuk gücü olarak yargıda son sözü söylemekti kabaca ortaya koyduğumuz bu ilişkilerdeki bağı daha da somutlaştırmak mümkündür Bizans İmparatorluğu Batı'dan çok Doğu imparatorluk gücüne yakındır Haçlı seferlerinin doğuda tutunması ise feodal uygarlık dönemindeki güç dengesi nedeniyle mümkün olamazdı. İskender sonrası Helen uygarlıkları gibi erimekten kurtulamazdı. Yükselen kapitalizm temelinde ilk değerli toplu saldırıyı 1898'de Napolyon düzenledi. Karşısına çıkan engel Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Kapitalist sistem uygarlığın yeni hakim gücü olarak yerini sağlamlaştırdıkça Avrupa Uygarlığı'nın merkezi olacaktı. Üstünlük kesin Avrupa'daydı. Doğu Uygarlığı adına Arap Sultanlar, 15. yüzyılın sonlarında İspanya'dan nihai olarak kovulurken, Osmanlılar, 1683 2. Viyana kuşatmasından büyük bir bozgunla çıkarak hızla gerileme sürecine gireceklerdi. Yükselen Avrupa Uygarlığı karşısında tutunmaları artık mümkün değildi. Zamanı çoktan geçmişti. Napolyon'un yenilgisiyle, Uygarlığın öncü gücü İngiltere oldu. İngiliz İmparatorluğu da dünyadaki egemenliğin Orta Doğu'dan geçtiğinin bilinciyle 1800'lerden itibaren bölgeye yüklenmeye başladı. Kuzeyde Çarlık Rusyası, Güneyde İngiliz İmparatorluğu arasında sıkışan Osmanlı İmparatorluğu bilinen denge politikası ile ömrünü 100 yıl daha uzatacaktı. Asıl önemli olan bu denge politikasının kurbanlarına ilişkin gelişmelerdir. Üç önemli tarihi kavim olan Anadolu İyonları, Doğu Anadolu ve Kilikya Ermenileri ve Mezopotamya Asurları. Bu denge oyunlarında büyük oranda tasvih olurken Kürtler ancak fiziki varlıklarını koruyabildiler. Bölge üzerinde yeni hakimiyet peşinde koşan İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlılardan taviz koparmak amacıyla adı geçen bölge halklarını bir tehdit aracı olarak kullanmaya çalıştılar. Kapitalizmin maddi çıkar hesapları bu halkların binlerce yıllık tarihi kültürlerinden üstün sayılacaktı. Osmanlı Türkleri her geriledikçe sebebini bu halklardan bulup nefeslerini biraz daha sıkacaklardı. Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde artık tarihin tehlike çanları iyice çalıyordu. İmparatorluğun enkazı altında İyonya, Ermeniler ve Asurlar can çekişirken Kürtler dağlarının derinliklerinde ancak fiziki varlıklarını koruyabileceklerdi. Türk sultanları ile Avrupalı feodal ve kapitalist devlet güçleri arasındaki yaklaşık 800 yıllık çekişme Avrupa'nın üstünlüğü ile sona ererken geriye hazin kurbanlar bırakacaktı. Tarihçiler kurbanların bu hazin öyküsünü gerçek nedenleri ve sonuçları ile vermezler. Çünkü gerçekler aynasında kendi çirkin katil yüzlerini göreceklerdir. Orta Doğu'nun Son 200 yılında olup bitenlerden belirleyici olarak sorumlu olan büyük Avrupa devletleridir. Daha önce de aynı halklar vardı. İmparatorluk içinde kurdukları dengelerle en azından ekonomik olarak zengin ve kültürel olarak rahatlardı. Siyasi olarak da Türklerden geri değillerdi. Avrupa'ya duyulan güvenle ve gerçekçi olmayan devlet olma hesapları ile en büyük kumarı oynadılar veya oynatıldılar. Büyük kaybettiler. Ardılları... Kılıç artıkları Batı'nın göçmenleri oldular. Avrupa ve Amerika'ya doğru yola çıktılar. Kendi vaat edilen kutsal topraklar ütopyasıyla yaşamaya çalıştılar. Yahudilerin Siyonist Kongre 1896 ile yaptıkları çıkışlara benzer bazı girişimlerin günümüz ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde hızlandığını görüyoruz. ABD'nin Büyük Orta Doğu projesinden umutlanabilirler. Irak işgali yeni heyecanlı bir döneme yol açmıştır. Kürtler, projenin sağlam bir müttefiki olmaya en yakın adaydır. Hedef, bölgenin kapitalist sisteme ve İsrail'in varlığına engel ve tehdit teşkil eden ekonomik altyapısını ve zihni siyasi üst yapısını değiştirmektir. Sistemin iki organize gücü, Birleşmiş Milletler ve NATO, projenin aktif, diplomatik ve askeri gücü olarak görevlendirilmek durumundadır. G8'ler ekonomik gücünü esirgemeyecektir. Asıl problem Osmanlı mirasının sahibi TC'nin bu dönemi nasıl karşılayacağına ilişkindir. İkinci bir ulusal kurtuluş sürecinin ne iç ne dış koşulları mevcuttur. Sisteme karşı direnmesi Irak ve Yugoslavya'dan hatta Rusya'dan daha başarılı olamaz. Tam teslim olması işine gelmez. 1950'ler sonrası müttefiklik koşulları da olduğu gibi süremez. ...geriye kalan reform sürecidir. Bunun içinde irade yoktur. Süründükçe sürünmeyi politika bellemektedir. Statüko'da yaşanan, her günü kazanç sanan... ...son derece tutucu bir zihniyetle... ...TC korunmaya çalışılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine hayli benzemektedir. Bana ilişkin komplo, TC'nin yaşadığı bu koşullar altında geliştirildi. Komplonun iç yüzünü ve taraflarını iyi anlamadan... ...hiçbir sorunun altından kalkılamaz... Ve TC'nin akibeti hakkında Doğru yorumlarda bulunulamaz Bazı ciddi Yetersizlikler ve yanlışlıklar da olsa Benim genelde Tüm halkların Özelde Kürdistan halkının Büyük demokratik çıkışını temsil ettiğim inkar edilemez 15 Ağustos eylemliliğine kadar Bir zihniyet örgütlenmesi geliştirmeye çalıştığım açıktır Bunu Real Sosyalist ...ve ulusal kurtuluş karması biçiminde... ...bir örgü olarak hazırlamak durumunda kaldığımı... ...bundan daha gelişkin bir aşamaya... ...güç getiremediğimi de... ...kabul etmek gerekir. 15 Ağustos 1984... ...15 Şubat 1999 arasındaki... ...15 yıllık dönem... ...zihniyet örgütlenmesinin... ...eylem dönemidir. Eylemin öne çıktığı süreçtir. Pratiğin en iyi açıklayan olduğu söylenir. Benim de kendimi... ...daha iyi tanıyabilmem... ...bu pratik süreçle daha iyi açığa çıktı... Temsil ettiğim olgusal gerçeklik, sorunları ve bireyin çözüm olanaklarını... ...iyi denediğim, test ettiğim söylenebilir. Fakat ben derken abartmaya gitmemek önemlidir. Benimki vesiledir. Açığa çıkan, bin yıllardır bastırılan bir toplumsal gerçekliğin soy halkıdır. Tanrısallığı çok iyi çözmeme rağmen... ...kullandığım terminoloji bilimselliğe daha çok yakındır. Açığa çıkan Kürdistan halk gerçekliği karşısında... Üzerinde binlerce yıldır işbirlikçilik yapanlarla, Gılgameş enkudu ikilisinden günümüzde ayan beyan ortaya çıkmış olanlara kadar. Fetihçilerin büyük bir rahatsızlığı başladı. Dönemin imparatorluk gücü ABD'nin şemsiyesi altında 1998'de Ankara ve Washington süreçlerini başlattılar. Federek Kürdistan Devleti anlamına gelebilecek bir siyasi program üzerinde anlaştılar. Program Ankara yönetiminin himayesi altında yürütülecekti. Bunun karşılığında Abdullah Öcalan'ın başına ve PKK'nın teröristliğine ortak hüküm verilecekti. Bu hüküm objektif olarak imha ve tasfiye demekti. Gizli olmakla birlikte dikkatli bir siyasi yorumcu, anlaşmanın 17 Eylül 1998 Ankara-Washington, çelişkilerle dolu olduğunu, tarafların birbirini kandırmaya çalıştığını, taktik bir yaklaşım olmaktan öteye gitmediğini, fark etmekte zorlanmayacaktı. Abdullah Öcalan üzerindeki büyük kıskaç ve takip harekatı bu anlaşmayla dünya çapında hızlandırıldı. ABD'nin en azından bir kanadı kesin kararlılık gösterdi. Bunda İsrail sağının büyük desteği veda yapması vardı. İngiltere iyi bir planlama yaparken i̇srail Mossad iyi bir ajanlık faaliyeti ile plana katılım gösterdi. Bu son komplo planı Türk Başbakanı Tansu Çiller'in 50 milyon dolar ödenekli 6 Mayıs 1996 Şam sabotajından, 1000 kiloluk bomba yüklü arabayla kalınan binaları havaya uçurarak imha etme, sonra İsrail yönetimiyle yapılan askeri ekonomik antlaşmadan sonra gündeme geldi. Türk Kara Kuvvetleri Komutanı, 17 Eylül'de Suriye'ye ultimatom niteliğindeki konuşmasıyla bir adım daha ilerletildi. Suriye ile savaş gündeme gelince, Suriye yönetiminin, nasıl istersen öyle git demesinden başka bir tavır görülmedi. Halen iç yüzü tam anlaşılmayan ve yarı resmi bir davet olarak nitelendirilebilecek bir çağrı sonrasında Atina macerasına karar verdim. Ülkenin dağlarına yönelmek benim için idealdi. Ancak benim yüzümden binlerce kişinin ölmesine yol açabilecek bu seferi ahlaki kaygılarla erteledim. Siyasi çözüm şansının Avrupa'da denenmesinin, daha uygun olabileceği düşünüldü. Zaten ordu kaynaklı olduğuna inandığım 1997'den beri bazı bilgi notları Avrupa örgütümüzce iletilince bu kanım daha da öne çıktı. Fakat Atina'da beni karşılayan gerçek dost insanlar değil ünlü Troya kahramanı Hektor'u doğru olmayan bir savaşa çeken erkeklerin tanrısı Zeus'un alnından yaratılmış mitolojik Athena kahpesi oldu. Beni öldürücü bir saha içinde ...tüm kar zihniyetli uygarlık güçleriyle savaşa zorladı. Karşılığında ise Güya, Troya'yı, Anadolu ve Kıbrıs'ı alacaktı. Veya en azından bu yönlü bir politik imkan doğacaktı. Benim gibi herkesin beslendiği 20. yüzyılın real sosyalist... ...ve ulusal kurtuluşçu ideolojik çizgisi bu hileyi çözemezdi. Tarihte çok ünlü olan ve hem İskender hem de Napolyon'da dile getirilen... Athena hilekarlığından beslenmiş Yunan devlet geleneği karşısında Orta Doğu bilgeliği ve yiğitliği ne yapabilirdi? Davamın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinde eleştirilmesi gereken temel konusu birey-toplum ilişkisine dayalıdır. Savunmamın ilk bölümünde kapsamlıca ele aldığım gibi insan türünün gelişiminde toplumsallık öncelik taşır. Toplumsallığa dayanmayan birey tarifleri birer aldatmacadan ibarettir. Doğu toplumlarında hakim yan hep toplumsallığı esas alır. Toplumun eskiliği ve gelişimi ile ilgili bir yaklaşımdır. Batı uygarlığının doğuşunda ise bireysellik ağır basar. Hem Grek Roma aşamasında daha sonra Orta Çağ'da Hristiyanlığın yorumlanmasında bireysel arayışlar hiç eksik olmamıştır. Rönesans'ta ve sonrasında ise bireysellik adeta tarihsel devrim yaşamıştır. Binlerce yıllık Doğu toplumlarında Aşırı gelişen ve bireyi boğan toplumsallık peş peşe rönesans, reformasyon, bilimsel devrim ve aydınlanma hareketiyle paramparça edilerek önce birey toplum dengesi, 19. ve 20. yüzyıllarda da bireyin aşırı yükselişi yaşanmıştır. Çağımıza bireysellik damgasını vurmuştur. Bu sefer aşırılığa kaçan ve toplumu kemiren hastalık bireysellikten kaynaklanmaktadır. Sağlıklı toplum ve birey dengesi, birey lehine adeta bir zırbalığa vardırılmıştır. Toplumsallık kölelik gibi algılanmaktadır. Aslında bu tür bireycilik bir nevi postmodern hayvanlaşma, primatla üst boyutlarda ve yeni koşullarda yeniden dönüştür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yansıyan sadece bireysel başvuru hakkı bu hastalığın hukuk alanına yansımasını ifade etmektedir tümüyle toplumsal olan, her şeyini açıkça böyle ortaya koyan bireyi, toplumundan, halkının iradesinden ayrı varsaymak tam bir hukuk hilesidir. Bu hukukun temelindeki adalet anlayışına da terstir. Ayrıca önemli bir politik gerçeği gizlemeye, bilerek veya bilmeyerek alet olmaktadır. Kürt halkının özgür politik hareketini hukuk dışında bırakmaktadır. Kürt özgürlük hareketinin haklılığını gündem dışında tutup, Avrupa Birliği'nin Kürt halkı üzerindeki sorumluluklarını örtbas etmeye yol açmaktadır. Leyla Zana ve arkadaşlarının davasında bu gerçeklik daha da sırıtmaktadır. Sözde sahiplenme adı altında cezaevindeki ve dışarıdaki, onlar da üstü açık cezaevinde sayılmaktadır, Kürt halkından ayrıştırıp sözde insan haklarını kurtarmaya çalışmaktadır. Davam dolayısıyla Avrupa uygarlığından kaynaklanan bu hileyi kabul etmen mümkün değildir. Eklenen birey-toplum dengesini kabul eden bir karardır. Ahim, hakkımda verdiği 6 Mayıs 2003 tarihli kararında, Türkiye Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin verdiği kararı, mahkemenin bağımsız olmadığı ve adil yargılanmadığım gerekçesiyle uygun görmemişti. Buna karşın, bağımsız ve adil karar verme durumunda olmayan bir mahkeme, 20. yüzyılın en kapsamlı bir komplosu sonucu getirilmemin hukuka uygun olduğuna dair görüş belirledi. Bu görüş veya karar özünde tamamen siyasidir ve komplonun devamından ibarettir. Önceden geliştirilmiş planlamanın bir parçası olarak belirlenmiştir. Kaçırılmam Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5 Taksim 2 maddesine tamamen aykırı olup getirildiğim yere iade edilmem hukukun ve sözleşmenin bir gereği olduğu halde hiç ifademe bile başvurulmaması peşin hükümlülüğü ortaya koymaktadır. Kaçırıldığıma ilişkin bir değil, binlerce delil vardır. Daha da önemlisi, ben Avrupa toprakları olarak sayılması gereken yerden kaçırıldım. Büyük daire, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eğer gerçeğe saygılı olmak istiyorsa, benim ifademe başvurması gerekir. Buna gerek görmüyorsa, şahit durumunda olan Dilan ve Kalenderis'in de ve diğerlerinin görüşlerine başvurmalıdır. Ayrıca avukatlarımın bu konuda, kapsamlı ve güçlü argümanlarını göz önüne almalıdır. Ben yargılanmaktan kaçınmıyorum. Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşmelerin ruhuna uygun, bağımsız ve adil bir mahkemede yargılanmak en doğal hakkımdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için temel görev bu yönlü bir yargılamanın yolunu açmak olmalıdır. Adil olmanın ilk adımı bu yolun açılmasıdır. Mahkeme aldığı kararla bu yolu açmamaktadır. Tersine idamı önleyip ebedi çürümeye terk etmeyi uygun görmektedir. Ölümü gösterip sıtmaya razı olmaya zorlamaktadır. Bunun binlerce yıldır denenen tahakkümcü güçlerin bir hilesi olduğunu herhalde yorumdamayacak kadar idrakten yoksun değilim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi gerçekten adil bir yargılamanın yolunu açmak istiyorsa şu hususları göz önüne almak durumundadır. Birincisi benim kimliğim Roma İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararla siyasi ilticadır. Bunun belgesi mahkemenin elindedir. İkincisi Atina Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkımda verdiği kararla benim Yunanistan sınırları içinde bulunmam gerekir. Yani ben hukuken ve mahkemenin kararlarına göre halen Yunan devlet sınırlarının içindeyim. İmralı Adası'nda tek kişilik cezaevinde bulunmam hukuk dışıdır. Bu çok açık olan bir husustur. Büyük dairenin cevap araması gereken soru kanunen Yunan hudutları içinde bulunmam gerekirken nasıl oldu da halen 6 yıldır tek kişilik bir hücrede ebediyete kadar hükümlü tutulmaktayım sorusudur. Bu soruya doğru yanıt bulunmadan birinci dairenin verdiği kararı onaylamak tamamen siyaseten davranılmış olunduğunu kanıtlayacaktır. Mahkeme kaçırılmanın ayrıntılı gelişmesini anlamak istiyorsa peşin hükümlü değilse kısaca belirttiğim ifadenin kapsamda alınmasını ve olaya şahit tüm tanıkları dinlemek ve sağlamak durumundadır. Eğer doğru bir karar verirse, ben Avrupa Birliği hudutları içinde olmuş sayılacağım. O zaman TC'nin iddiaları ile Kürt tarafının iddiaları bağımsız bir mahkemede dinlenerek, hukuki ve adil bir karara varılmış olacaktır. TC her zaman beni 30-40 bin kişinin ölümünden sorumlu tutmaktadır. Kürt tarafında, 4.000'e yakın köy ve mezra boşaltılması, 10.000'e aşkın faili meçhul cinayet, 100 binleri aşan tutuklama, sürgün, mültecileşme, kronik işkence, 30.000'e varan gerilla şehadeti, gasp edilmiş tüm insan hakları ve tanınmayan demokrasi bu bilançonun küçük bir kısmıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu dikkate almadan nasıl karar verebilecektir? Bu bir savaş bilançosudur tarihte hiçbir bireysel terörist 30-40 bin kişiyi öldürecek güçte olmamıştır. Eğer ortada, hem de Kürt halkı aleyhinde asimetrik olan bir savaş olduğu kabul edilecekse, o zaman tıpkı 2. Dünya Savaşı sonrası Nürnberg, Bosna-Hersek Savaşı sonrası Lahey, yine bazı Afrika ülkelerindeki katliamlardan sonra kurulan Birleşmiş Milletler himayesindeki mahkemelere benzer bir yargılamanın ...benim ve diğer taraflar için geliştirilmesi de adil yargılamanın biricik yoludur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kürt mağdurlarına ilişkin binlerce davası vardır. Bunlar savaş bilançosunu hiç mi hatırlatmayacak? Kürtler tarihte hep aldatılmıştır. Ama Avrupa gibi açıklığın gelişkin olduğu bir ortamda aldatılmaya devam mı edileceğiz? İnsanlık vicdanı bunu nasıl kaldırır? Henüz ana dil yasağını bile... ...tam ve fiilen aşamamış bir halkı... ...benim şahsımda bin bir entrika ile yargılayıp... ...bunu Avrupa normlarıyla uyumlaştırmak... ...suçuna ahim nasıl iştirak ve cesaret edebilir? Daha yüzlercesi sorulabilecek bu tip hukuki soruların yanıtı... ...mahkemenin kendisinin siyasi etkiden bağımsız olup olmadığını... ...adil yargılamaya fırsat tanıyıp tanımayacağını kanıtlayacaktır. Eğer adil yargılama yolu açılmaz... ...ve ben binlerce diğer yoldaşım... Leyla Zana ve arkadaşları dahil ebediyete kadar çürümeye, dışarı çıkmak ikinci bir meseledir. Terk edilirsek, bununla bizi esasla yargılayanın Avrupa Birliği'nin kendisi olduğunu, TC yönetiminin sadece maşı olarak kullanılmak durumunda kaldığını açıkça söylemek durumunda kalacağız. Tıpkı Kürt halkına son 200 yıldır dayatılan asimetrik savaşın sorumlusunun önde gelen Avrupa devletleri olduğunu, Buna 1950'lerden sonra ABD'nin de katıldığını, Ermeni, İyon ve Asur halklarının tasfiyesi yetmediği gibi sıranın Kürtlere geldiğini büyük bir öfke ve açıklıkla söylemek zorunda kalacağımız gibi. Özetle genel bir yaklaşımla bakıldığında davamda asıl taraf Avrupa Birliği ülkeleri ile Kürtler ve ben olmaktadır. Davayı Türkiye'ye kiralamaları kandırmacadan ibarettir. Avrupa Birliği ülkelerinin ABD ve İsrail'in desteğiyle beni Avrupa hukukunun dışına itmek için harcadıkları çabalar açıkça cereyan etmiştir. İtalya hükümeti var gücüyle bu konuda çaba harcamıştır. Müthiş bir psikolojik baskı uygulamıştır. Mali imkanlarını seferber etmiştir. İngiltere ve İsviçre ülkelerine gitmediğim halde beni istenmeyen adam ilan etmişlerdir.